...hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat programına Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Ee, kısa bir aradan sonra... Temmuz sıcağında bir canlı yayında stüdyodayım. E, Feryal'e teşekkür ediyorum. Teknik Masa'daki Tuna Ortaylı'ya da aynı şekilde bugünkü konuğum o. Geçtiğimiz yıllarda başka vesilelerle misafir etme fırsatı bulduğum İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yurtdışı projeler yöneticisi e, Venedik Biennale yani Venedik Biennale'deki mimarlık sergisi ya da sanat sergisi hı hı. onun koordinasyonun üstlendiği projeler arasında ya da e, birkaç kere daha gündeme getirdiğimiz Paris'teki İstanbul Kültür Sanat Vakfı yöneticisi ...yürütülen Stadezardaki Türkiye Atölyesi. Evet. Şimdi biraz bunlara benzer özellikle e, Fransa'daki Paris'teki Stadezard projesine benzer. Zaten konuk kurumlardan birinin de o olduğu bir proje vesilesiyle seni tekrar davet etme fırsatı buldum. Benim de ilgilendiğim alanlardan biri bu misafirlik programları Residency diye adlandırıyoruz Hı -hı. kısa yolda İngilizce'de öyle yerleşmiş olduğum evet. için. Ya da stüdyo programları evet. prodüksiyona yönelik. Konuk sanatçı programı, konuk misafir sanatçı programı çeşitlisi isimler var. Hatta illa sanat ...sanatçı olması da gerekli gerek ağırlık yok, olarak... ...görsel değil, sanatlar tabii. alanında ve sanatçılara yönelik... ...olmakla birlikte yazarlar, küratörler... ...araştırmacılar gibi... ...farklı disiplinlerden sadece... ...görsel sanatlardan da değil... Evet. ...insanlara hitap eden programlar... ...bunlar özellikle hareketlilik... ...etkileşim, kültürel değişim, Hı -hı. üretim... ...araştırma, evet. networking... ...yani bağlantı kurma anlamında da... ...pek çok faydası olduğu... ...kesin. Ee, ne mutlu ki... ...Türkiye'de bu konuda yeniden bir hareketlilik... ...var. Bir süre içimize kapanmıştık... Çok açıdan evet. ki misafir sanatçı programı bu kültürler arası diyalog işbirliği görünürlük networking e, ve işte hep birlikte üretim anlamında da en faydalı oluşumlardan biri bunlardan yoksun kalmakta iyice bizi içe kapatmıştı Doğru. o etkileşim e, ve iletişim ağımızı. Ee, biraz daha sekteye uğratmıştı diyeyim şimdi ne güzel ki farklı farklı kurumlardan bu alanda girişimlere e, tanıklık ediyoruz bunların üzerine okuyoruz ee, bunlardan biri de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın da yani senin uzun yıllardan çalışmakta olduğun kurumun da ortaklarından biri olduğu B Mobile Create Together işte tam da demin kullandığım bazı kavramlara referans veren Mobile hı hı. yani hareketlilik e, yer değiştirme diyelim ve Create Together yani birlikte yaratım hı hı. anlamında İngilizce başlık verilmiş Avrupa Birliği tarafından da desteklenen çok partnerli bir oluşum sen de onun proje koordinatörü olarak evet. bugün misafirimizsin evet. hariciden sanat programında davet etme sebebim de bir açık çağrı yaptığınız programla ilgili çeşitli lansman la duyurular, bilgiler paylaşımı oldu geçmişti ama şimdi yeni bir haber olarak e, seçici kurullar tarafından. Programlara katılacak isimler belirlendi dolayısıyla evet. artık bir yol haritası bir takvim hangi sanatçılar evet. hangi disiplinlerden hangi kurumlara ne zaman gidecekler en azından buna dair daha somut bilgilere sahip olduğumuz için süreci değerlendirmek daha iyi olur umarım bir de önümüzdeki yıl sonlarına doğru bir durum değerlendirmesi yapacağız İnşallah. program için diye düşünüyorum öncelikle nereden başladı böyle bir proje bir mobile create together size nereden davet geldi ne gibi niyetlerle katıldınız biraz oradan yola çıkalım Tabii, e, bir mobile Create Together projesi aslında e, İKSV'nin proje partneri olduğu dört e, partnerli ki bunların e, proje lideri de e, Fransız Kültür, Türkiye'deki Fransız Kültür'ün e, Ankara ofisi, e, Göte Enstitüsü, Hollanda konsolosluğundaki kültür e, ateşesi, ateşeliği bölümü e, ve dediğim gibi İstanbul <gülüyor> Kültür Sanat Vakfı'nın dahil olduğu dört partnerli bir AB proje başvurusuydu bu. E, projenin başvurusunu 2018 yılının yazında yaptık. E, onaylandıktan sonra da e, proje aslında fiil, fiiliyata geçmiş oldu. Hı hı. E, proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen... kültürel arası diyalog e, programı çerçevesinde hayata geçiyor. Buna intercultural dialogue da diyorlar. Hı hı. E, bu projenin içine e, kültürel arası diyalog programına... ...Avrupa Birliği Başkanlığı'nın liderliğinde... ...aynı zamanda sivil toplum sektörü fonları ve... Yunus Emre Enstitüsü de dahil Bu dediğim gibi iki taraftan Yani hem Avrupa Birliği'nden hem de Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanan bir proje Bizimle birlikte Bu hibeye hak kazanan Üç başka proje daha oldu Bunların da çeşitli etkinlikleri gerçekleşti. Macar Kültür Ofisi var. Fransızların IFEA. Hmm, e, Fransız Araştırmaları Evet Enstitüsü. Fransız Arkeoloji Araştırmaları Enstitüsü. Ve bir de British Council'ın proje liderliğini yaptığı. Ve tabii onların da kendi proje partnerlerinin yer aldığı farklı projeler var. Bizim projemiz daha ziyade Avrupa ile Türkiye arasında misafir sanatçı programlarının merkezde olacağı bir projeydi. Böyle bir planlama yapılmıştı. E, onaylandıktan sonra da e, Avrupa'da ve e, Türkiye'de çeşitli e, programları dahil ederek projeyi iyice şekillendirdik. E, 20 Mart'ta bir basın toplantısı yaparak projenin başlangıcını yaptık ve açık çağrımıza çıktık. E, buna kadar geçen süreçte de yani bu 20 Mart'taki basın toplantısının öncesinde de proje e, AB tarafından onaylandıktan sonra dediğim gibi... Zaten hali hazırda programa dahil edilmiş olan e, pro, e, misafir sanatçı programlarıyla tekrar yazışma, onlarla son detayların üzerinden geçme, Hı -hı. onaylama sürecini tamamladık e, ve açılışa, açılış etkinliğine, basın toplantısına hazır hale geldik. Nasıl bir program bu? Bu şey belki hemen vurgulamak lazım. Yani biz çok bu programda çok görsel sanatlar ağırlıklı olduğu için rezidanslı programları da çok görsel sanatlardan Hı -hı. yola çıkıp başka alanlara Hı -hı. yavaş yavaş öyle yayıldığı için herhalde bunun çok disiplinli, yani çok uluslu olduğunu evet. vurgulamak. Kuladın evet, zaten. Partnerler de o şekilde. Iı, Bir Avrupa Birliği desteği de aldın kesinlikle. zaten. Onu destekler nitelikte. De. Ama aynı zamanda çok disiplini. Yani sadece görsel sanatlar değil. alanından evet, değil. Değil. Evet. Başka disiplinlerden de isimler. Dolayısıyla O alandan da kurumlar var ortak evet, herhalde. Evet. E, bu zaten aslında projenin yazılma aşamasında hedeflenen noktalardan biriydi. Hem çok uluslu olması hem çok multidisipliner bir proje olması. E, projenin partnerleri dört ülke olduğu için yani Türkiye, Fransa, Hollanda ve Almanya. E, biz de bu ülkelerdeki misafir sanatçı programlarını dahil ettik. E, ve de başvurularında bu ülkelerde yaşayan illa bu ülkenin vatandaşı olması gerekmiyor. Ama en azından üç yıldır o ülkede yaşayan sanatçılar olmalı. ...olmasını <gülüyor> önemsedik. Ee, Türkiye'den başvuran sanatçılar... ...Avrupa'daki bu programlara... ...Avrupa'dan başvuran sanatçılar da... ...Türkiye'deki misafir sanatçı programlarına kabul edilecekti. Ee, sistem bu şekilde oturtuldu. <gülüyor> ee, ve dediğin gibi... E, ...başvurularda e, bize destek olan... ...misafir sanatçı programlarının da... ...sadece görsel sanatlarda değil... ...ama mesela... E, Hollanda'da bulunan Theater Rust, işte e, Dansmakers ya da Almanya'daki Hellerau gibi... E, ...ya da mesela yine Hollanda'da bulunan Writers Unlimited gibi... E, ...daha edebiyat, sahne sanatları gibi alanlarda da... E, uzmanlaşmış olan misafir sanatçı programları olmalarını önemsedik. Müzik, sinema yok diye mi anlamalıyım bundan? Ee, evet. E, yine de bir e, limi, e, disiplinlerde bir e, şey yaptık. E, Hı -hı. Ne denir? Yani Kısıtlama demek negatif bir, bir Hı -hı. ifade Hı -hı. verecek olsa da yine de bir çeşit kısıtlamaya gittik. E, sahne sanatları, görsel ve dijital sanatlar Hı -hı. ve edebiyat olarak tamam. e, disiplinleri ayırdık. E, bir de mesela yine Fransa'da Site de Zar gibi Hı -hı. E, ki başka örnekleri de mevcut e, program Arasında. Hali hazırda zaten çok multidisipliner olan e, misafir sanatçı programlarını da projeye dahil ettik. Harika. Peki dünya üzerinde sayısız e, çok sayıda daha doğrusu <gülüyor> residency programı var. Evet. Her biri de bazı ortak noktaları olmakla beraber kendini has. Modeller tabii. uyguluyorlar. Eminim sizin işbirliği yaptığınız kurumların da birbirlerinden farklı modelleri hı hı, var. Hı. Ee, ama tabii ki bu Be Mobile Create Together'ın kendisinin bu residency programlarından beklediği Elbette. belli bazı hedefler, sonuçlar çıktılar. Hedef <gülüyor> grupları aynı zamanda yani hedeflediği bir sanatçı profili, e, belli bir süre... Kaygısı ve bunun sonucunda da Somut olmasa da en azından soyut Bir takım sonuçlar Tabii. var Nedir öncelikleri nasıl bir rezidensi Modeli var burada genelleme yapacak olursan Bütün bu hibrit ya da Çok ayaklı rezidensi programı içerisinde ee, Aslında şöyle e, Bu misafir sanatçı programlarının e, Var olan sistemlerine Çok fazla müdahale etmiyoruz Hı -hı. E, Kendi çalışma yöntemleri Sanatçı kabulleri e, Yani sanatçı kabullerinden kastım O sanatçı oraya gittiğindeki yaşayış ve Genel güncel programa dahil olma ritüelleri neyse onlara müdahale edilmemekle birlikte bu sonuçta bir Avrupa Birliği projesi ve hali hazırda bir hibesi var. Bu da tabii bizim elimizi güçlendirdi diyebilirim. Çünkü bu sayede programa katılacak olan sanatçıların sadece yol ve konaklama masraflarını değil ama günlük harcırahlarını ve bir miktar prodüksiyon ...harcamalarını da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Ee, bunun da tabii... E, ...dediğin gibi sanatçıdan da... ...başka türlü beklentiler ortaya çıkarıyor. Ee, bir kere... ...projenin bitiminde muhakkak bir yazılı... ...belgeleme olarak e, bir kitap... Olacak hı hı. E, ama bununla birlikte tabii süreç nasıl devam edecek sanatçılar oradayken ne tarz üretimler yapacaklar bu üretimler o misafir sanatçı programlarında ne kadar sergilenebilecek ne olacak toplu bir şeye dönüşebilir mi bunu birazcık da sürecin e, getirdikleriyle göreceğiz e, ama e, genel olarak e, yine dediğim gibi bir AB projesi olduğu için belli bir süresi var hı hı. Mart ayında daha doğrusu şubatın başında yani 2010, 2019 şubatta biz resmi olarak projeyi başlatmak durumundaydık ve bu tabii bizi belli bir takvime Ee, hmm. İtaat etmeye diyeyim, Mecbur <gülüyor> kıldı ee, 18 aylık bir proje O yüzden de Temmuz 2020 itibariyle Bütün rapor kapamalarımızı vesaire yaparak Projeyi de sonlandırmak durumundayız okay. Yani tarihsel olarak zaten Bir kere belli limitler içerisindeyiz Peki misafirlik süreleri nedir Çünkü böyle i̇şte da... bir şey ki Neredeyse e, yargılamak için de söylemiyorum Modeller çok esnediği evet. için söylüyorum e, Virtüel yani Sanal misafirlikler bile mümkün Gerçekten fiziksel bir yere gitmiyorsunuz da <gülüyor> evet. Virtual residency diyorlar. Ee, o da mümkün birkaç günlük programlarda mümkün. İki yıllık bir programda residency olabiliyor. Evet. Birkaç kere kısa süreli gittiğiniz bir programda da residency denebiliyor. Çok ucu açık, çok evet. esnek ve birbirinden çok farklı modellere evrildi. Ee, hepsinin kendi içinde artı seksisi var. Benim kişisel olarak da küratör olarak tercihlerim Hı -hı. de olabilir. Ama onlara dayanmadan e, soruyorum. Sizin programda genelde nedir süre? E bir yere bir sanatçı gittiği zaman ne kadarlık bir... Hangi disipline e, bağlı olduğuna e, göre aslında sürelerde hı hı. değişiyor e, Türkiye'ye gelecek olan sanatçıların çoğunu İKSV'nin oluşturacağı misafir sanatçı programının e, misafirleri olacaklar hı hı. E, Bizim süremiz 3 ay olacak hı hı. E, ve toplamda 12 sanatçımız olacak e, Ama bizimle birlikte e, Kadıköy'de bulunan Omar Bayraktar'ın e, yürüttüğü Artier İstanbul'da Türkiye'deki misafir sanatçı programlarından biri O da birer ay süreyle Birer ay iki ay süreyle hı hı. Üç sanatçı alacak tamam. Böylelikle Türkiye'ye 15 sanatçı geliyor Ama bu 15 sanatçıya Aynı zamanda biz Türkiye'nin başka şehirlerindeki sanat ortamlarını da tanıma şansını sunmak için Bursa'da Gölyazı Evi, Bursa'da Misli Sanat Evi ikisi de Nilüfer Belediyesi tarafından idare ediliyor. Ayvalık'ta bulunan Barbara Residency ve Şirince'deki Nesin Sanat Köyü'ne de birer haftalık ya da on günlük hı hı. araştırma gezileri, keşif gezileri dediğimiz böyle bir seyahat imkanı sağlayacağız. Hepsine birden mi? Böyle evet, bir grup halinde yani mi gidilecek? Gelen... Siz hepsinler, ha, hepsine aynı ...periyodda ağırlamıyorsunuz. Ağırlamıyoruz. ağırlamıyoruz. Her aynı gelen sanatçı, sanatçı dönem... Ee, aynı anda yaklaşık 4-5 sanatçı gibi olacak. Artir'deki sanatçıları da dahil edersek. Ha, aynı anda ee, Türkiye'de bu bir mobile kapsamında 4-5 sanatçı aynı anda evet, bulunacak. Evet. İstanbul'da olacaklar ama belki onları gruplar halinde. Evet, birer haftalık, oner günlük bu tip seyahatleri de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradaki ama, dağılım nasıl? Bu, bu gelen 15 sanatçı değil Türkiye'de ağırlanacak. E, Onlarda farklı sahne isimler var. Evet, sahne sanatları ve görsel sanatlar ağırlıklı. ağırlıklı. Ee, Avrupa'da ise e, durum tabii ki daha farklı çünkü. E, ...dahil olan e, programların... ...her birinin kapasitesi çok değişik. Hı hı. E, örneğin Site... ...Enternasyonel Dezhar ki sen de çok yakından... Hı hı. ...biliyorsun e, çok daha büyük ve... ...imkan stüdyo mekan olarak... ...çok daha e, büyük olanaklara sahip... ...bir mekan olduğu için... E, ...iki sanatçı misafir edecek ikişer ay sürelerle... ...aynı zamanda Kasis bölgesinde... ...bulunan Camargo Foundation'la... ...ortak bir projeleri de var. E, bu kapsamda da... E, ...dönemsel olarak Camargo'da ve Site... ...Enternasyonel Dezhar'da olmak üzere... bir daha misafir edecekler. Hı -hı. Ee, bunun dışında... E, ...yine... E, ...mesela sahne sanatları alanında... E, ...Amsterdam'da... ...Dansmakers ve Rast Teatrı'a gidecek. Teatrı Rast'a gidecek olan sanatçılar da... E, ...görece daha e, kısa... ...bir Hı -hı. E, programa katılıyorlar. Çünkü disiplin gereği... E, ...orada öyle bir tercih yapıldı. Evet, benim de önümde liste varken... ...nasıl Hı -hı. hazır şey yapayım Yani bu Hollanda'daki Dansmakers'a... ...Canan Yücel Pekic'den bir evet. 20 Ekim... Yani evet, evet, 20, 20 günlük bir süre bir gibi. Hı -hı. gidiyor Ama ne güzel bir tesadüf ki mesela o da zaten Stadez Ar'a seçilen sanatçılardan evet, biri. Evet, o da biraz... Yakınlarda Paris'te gidiyor değil mi? Sizin evet. Stadez Ar'da bundan bağımsız olarak yürütmekte olduğunuzu. 3 gün oldunuz. sonra hatta, baya yakın. <gülüyor> <gülüyor> okay. Dolayısıyla yani programın <gülüyor> o, o kısmında da o, e, Türkiye'den Stadez Ar'a... ...B-Mobile kapsamında giden sanatçılarla etkileşime girme fırsatı olabilir evet, aslında evet, düşünecek olursak. Evet. Çünkü Stadezer'da, evet İlayda Tunca'da Eylül-Ekim evet. arası bir mobile kapsamında orada. Evet sanıyorum söz. ucu ucuna denk gelecekler. Hmm, denk geliyorlar. Ee, bu tarz enteresan çakışmalar evet. da söz konusu. Peki... E Bu sanatçıları nasıl seçtiniz? Bu çünkü biliyorsun her zaman konuşulan bir tabii konudur. Ki. Açık çağrı yaptığınızı biliyorum. Küçük bir eleştiri olarak açık çağrının süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorum böyle evet. bir program için. Evet. Ama biz Onda 600 başvuru aldığımız evet, için evet. çok yeterli de, olduğunu <gülüyor> düşünüyoruz. Av av av Avrupa Birliği takvimine bir şekilde uydurmanız gerektiği için biraz... Maalesef evet bizi tabii orada Daha. maalesef elimizi zorda bırakan şey... ...bunun dediğim gibi önceden de bahsettiğim tabii. gibi belli bir süresinin olması... ...o da tabii ki bizi takvimsel olarak belli şeyleri kısa tutmaya... Hı hı. Ama bu 600 e, ama başvuru içinden kaç sanatçı, nasıl, hangi jürilerle seçildi e, ona? Biz burada neredeyse üç aşamalı bir hı hı. E, başvuru yöntemi izledik diyebilirim. E, önce oluşturduğumuz bağımsız bir jüri, beş kişilik bir jüri e, projeleri e, herhangi bir eleme yapmadan, teknik açıdan yani başvuru koşullarına uygun mudur değil midir e, diye eleyerek ve e, belir Eğer ki e, belirtmek istediği sanatsal olarak da notlar varsa hı hı. E, onları ekleyerek e, bir ön elemeye tabi tuttu diyebilirim. Ardından, hı, neydi başvuru koşulları ya da nasıl sanatçılara hitap ediyordu bu program? Onu da biraz açarsak ee, belki seçilenler de seçilmeyenler de belki hı. o kriterleri biraz daha Disiplin iyi. Disiplin olarak bir kere hı hı. demin bahsettiğim Tabii gibi ki. edebiyat, görsel ve dijital sanatlar ve sahne sanatları olarak üç disiplinde çalışan. ...sanatçılar olması... ...yaş sınırlaması yoktu... ...yani 18 yaşın hı hı. üstünde olması yeterliydi... ...herhangi bir üst yaş limiti yoktu... Ee... Sanatçıların dediğim gibi biraz önce de bu dört ülkeden birinde vatandaşı ya da yaşayan en az üç yıldır hı hı. bir sanatçı olması. Biraz tabii bu tarz bir gideceği ülkeyle ilgili olarak spesifik bir projesi olmasa bile de yine de bu kültürler arası iletişim meselesi üzerine düşünen bu projeler yani kendi projelerinde de bu meseleyi irdeleyen projeler. ...işleri odaklanması... ...bu tabi illa bir şart değil ama... E, ...bütün eleme kriterlerinde... ...ister istemez bir artı puan oldu... ...tabii her evet. sanatçının pratiği böyle gidip... ...başka bir ülkedeki bir rezansıya... Evet. ...katılarak e, beslenmeyebilir... ...yani evet. sanatçılar ama, tam tersi... E, ...günün sonunda bence her... ...misafir sanatçı programı ki... ...gelen Hı -hı. büyük jiride de yapılan... E, ...eleştirilerde bunu gördük... ...her misafir sanatçı programında yine de... ...başvuran sanatçının bir derdinin olması... Hı -hı. E, ...ve... Ben Eğer ki çok e, kesin bir şekilde ben işte bilmem arşive gidip e, 15 gün orada şu konu üzerine araştırma yapmayı düşünüyorum gibi çok nokta atışı bir şey olmasa bile de e, her misafir sanatçı programına e, başvuran e, fixlenmiş bir başvuru e, portföyünden <gülüyor> ve dosyasındansa... Ee, o programa yönelik olarak kişiselleştirilmiş yani Hı -hı. ben şunu merak ediyorum ve bunun üzerine çalışmak hoşuma gidebilir motivasyon gibi bir değil mi? evet yani nedir? ne sebeple başvurduğunu birazcık daha genel geçer cümlelerden Hı -hı. daha detaylı bir şekilde beyan eden başvurular öne geçti tamam. ee, dediğim gibi bu beş kişilik e, bağımsız jürimizden sonra biz e, bütün başvuruları <gülüyor> çok affedersin teknik açıdan uygun olan bütün başvuruları e, Program program ayırdık yani e, her sanatçının iki başvuru hakkı vardı. Aynı sanatçı mesela hem Hellerau'ya hem de Dansmarker's'a başvurduysa onu hem Hellerau'daki <gülüyor> temsilciye hem de Dansmarker'daki temsilciye dosyasını yolladık. Bunları toplu Excel dosyaları olarak linkleriyle birlikte gönderdik. Ve ondan sonra temsilciler, o misafir sanatçı programının temsilcileri kendileri bize bir beş kişilik kısa liste oluşturdular. Çağırmak istedikleri ve onları neden çağırmak istediklerine yani şu ismin... Portfolyosuna baktık yapmak istediği mesele bizim burada irdelediğimiz konuyla çok örtüşüyor ya da aynı dönemde başka bir ülkeden gelecek sanatçı da çok benzer bir konu üzerine çalışıyor ve birlikte çok iyi işler üretebileceklerine inanıyoruz gibi daha genel geçerden uzak yani daha özelleştirilmiş sebeplerle biz de neden onları seçtiklerini beyan etmelerini istedik ve 24-25 Haziran'da yani çok kısa bir süre önce İstanbul'da büyük jüri toplantımızı yaptık. Bütün bu temsilciler yani programa dahil olmuş bütün misafir sanatçı programlarının temsilcileri Türkiye'ye gelerek hangi sanatçıyı seçtiklerini ve ne sebeple seçtiklerini iki gün süren toplantıyla birbirleriyle paylaştılar. Ve bunun sonucunda mesela... Bir takım isimler için o olmaz çünkü şu sebeple olmaz işte ne bileyim mesela aslında Avrupa'da yaşıyor ama e, hı hı, gibi. Anlıyorum anlıyorum daha teknik şeyler. E, teknik şeylerle yani. de birbirimize de bu konudaki e, bilgilerimizi paylaşarak destek olduk. Ve günün sonunda da ortaya çıkan sanatçı listesi oluştu. Harika. Senin de iki saniye soluklanma adına isimleri <gülüyor> şöyle bir analım <gülüyor> tabii ki, burada. Tabii ve ki. hepsine tebrikler diyelim, başarılar dileyelim. E, Camargo'da yani Fransa'dan başlıyor. Zaten proje lideri de Fransız hı hı. Kültür Merkezi Ankara olduğuna göre. Kasis'teki e, Camargo Foundation'a Ekin Can Göksoy ve Sibel Hora'da önümüzdeki dönemlerde katılırken... ...biraz önce söylediğim Paris'teki site International Desire, İlayda Tunca ve Lara Ögel gidecekler. E, Lamar Camargo'yla Sitete Zarar Ortak Projesi içinse Alper Turan iki yerde de kısa süreli kalıp evet. çalışıyor. ...Löküp'te ise Didem Yalınay'ın ismini Hı -hı. görüyoruz. Almanya'da önemli kurumlarla işbirliğiniz var yine. Künsleraus Betenyan, Gülsin Ketenci, Helera European Center for Arts, Gizem Aksu ve Melik Kıraç Akademi Schloss Solitude ki çok önemli bir kurumdur. Hı hı. Kuzey Topuz. Hollanda'da Dance Makers. Biraz önce söylediğin Canan Yücel Pekic'den. Jan Weig Eyck Akademi Burcu Yağcıoğlu. Kasım 2019'da orada herhalde bir ay kadar kalacak. Hı hı. Theater Rots'da Diren Demir. 1.31 Ekim. Writers Unlimited. Bu gazetecilik dünyasından da tanıdığımız Barbaros 6 Ocak 2020'de orada. Hemen Türkiye'ye gelelim. Evet. Çünkü siz ne yapacaksınız bu sefer ev sahibi olarak diye kısaca hı hı. oradan toparlayalım isterim. İKSV ve sanatçı evinde 3'er e, aylık periyotta aynı anda 4 sanatçı sanki evet. e, toplam 12 sanatçı ağırlanacağı benzer e, ve de art Year İstanbul'da da birer ay süreyle Eylül'de, Ekim'de Kasım'da <gülüyor> olmak üzere Eylül ortasına, Aralık ortasına kadar birer sanatçı da orada ağırlanıyor neresidir İKSV sanatçı evi demişsiniz bize biraz tanıtmak ister misin <gülüyor> bu aynı anda farklı disiplinlerden gelip 3'er e, aylık periyottaki toplam 12 sanatçıyla nasıl bir program öngörüyorsunuz burada ...onlar karşımıza bir yerlerde çıkar mı? Hani açık radyo dinleyicileriyle paylaşmış olalım. Bienal ve işte film hekimi vesaire önemli dönemlerine de rastlıyor... ...Eylül'de başladığımıza göre. Evet... E, İKSV'nin misafir sanatçı programı için ki bu, bu projeyle yaratılacak bir program bildiğin Hı -hı. gibi e, İstanbul'da bu civarda bir e, apart e, kiralamayı düşünüyoruz Yani birden değil tabii birkaç tane Hı -hı. E, Ve böylelikle onları da aslında e, sanat dünyasının kalbi sayılan bu bölgeye yakın tutmayı hedefliyoruz Beyoğlunda evet, bahsediyoruz Evet Beyoğlu Tophane Yani Hı -hı. evet genel olarak Beyoğlu bölgesinden bahsediyoruz Evet Bildiğin gibi İKSV aslında farklı disiplinlerde çalışan bir kurum. Bu sebeple gelecek olan sanatçılara var olan festival departmanlarımızın... ...farklı bilgi birikimi ve networküyle umuyoruz ki çok faydalı olabilecek bir proje, bir program yaratacağız. Gelen sanatçıların dediğim gibi sadece İstanbul'da değil... ...aynı zamanda Anadolu'nun farklı şehirlerindeki sanat dünyasıyla da biraz haşır neşir olmasına önemsiyoruz. Sadece programa dahil olan Anadolu'daki misafir sanatçı programlarıyla değil... Belki başka şehirlerdeki prodüksiyon icabı yapmaları gereken seyahatler ya da görüşmeleri gereken kurumlar ve kişiler varsa bu konuda da elimizden gelen desteği sağlayacağız. Sonunda ortaya bir yapıt ya da bir proje ortaya çıkartmalarını ya da bir yazı artık hani yazar Hı -hı. var mı içlerinde bu yurtdışından gelen isimlerin bilmeden Hı -hı. soruyorum Hı -hı. böyle bir şey ortaya çıkartmalarını bekliyorsunuz evet. ama onların çalışacakları bütüncül bir alan onlara tahsis etmeyeceksiniz konaklama imkanı vereceksiniz ve siz aslında konaklama mi içinde tip Sitede Zarda olduğu gibi Stüdyo alanında kendilerine bir çalışma Alanında yaratabilecekleri şekilde Bir konaklama planlıyoruz tamam. Ama tabii ki biz de Seçim sonrası sanatçılarla irtibata geçtik detaylar şu anda Netleşmeye başladı İhtiyaçlara göre gerekirse İKSV içinde de belki Onlara bir çalışma alanı Yaratabiliriz ya da mesela içlerinden bir sanatçı Çocuklarla bir şey yapmayı planlıyor O zaman alt katta Belki biliyorsun alt kat hı hı hı. bizim çocuk ve gençler için yarattığımız alanımız orada bir proje e, üretimi söz konusu e, olabilir. Salon İKSV var yani evet yine farklı, farklı mekan destekleri sağlayabiliriz. <gülüyor> Kaldı ki İstanbul içinde de çok farklı kardeş kurumlarda işbirliklerimiz söz konusu. Gerekli durumlarda e, ihtiyaca göre e, gerekli yardımı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Peki bu 12 yani İKSV'ye gelecek seninde uzun yıllardır farklı farklı departmanlarıyla da işbirliği yaparak çalıştın e, bu kuruma gelecek sanatçılar seni hangi açılardan heyecanlandırıyor? Onlarla ne gibi işbirlikleri doğabileceğini düşünüyorsun? Şöyle bize biraz tüyo vermek ister misin? Sanatçıların kimler olduğunu bilen biri olarak, bu line-up'ı en azından görmüş biri olarak Yani sahne sanatlarında çalışan e, sanatçılar var. E, daha edebiyata yoğunlaşan bir sanatçı var. E, Ermeni kökenli olduğu için e, biraz Konya, Kayseri civarında ailesinin ha. köklerini aramayı planlayan ve öncesinde de Sitedezer'de da bir e, programa katılmış olan bir sanatçı mevcut. E, biz tabii e, İKSV'ye başvurular toplamda 250'ye yakındı. Hı hı. E, ve onların içinden hep birlikte eleyerek e, bu sayıya indik. Hiç de kolay olmadı o sayıya inmek... Dijital alanda çalışan ve güzel işleri olan bir sanatçı duosu var... Bir duomuz var Aa, mesela... Böyle şey çok ne denir... Değişik bir yoğunluğu olan yani farklı yelpaze gibi bir ço çoğunluğu olan bir grup... Keza aynı şekilde mesela Artier'a bir fotoğraf sanatçısı geliyor. Hı hı. Biz tabii aslında Artier ayrı bir misafir sanatçı programı gibi gözükse de gerekli noktalarda aynı anda aynı döneme denk gelen sanatçıları da birbiriyle bir şekilde irtibata sokarak tabii. ve gerekirse ortak projeleri de yönlendirmek gerekirse öyle bir destek de sağlayacağız. Harika ve bütün bunların sonunda bir yayın herhalde öngörüyorsunuz değil mi? Ona benzer bir şey söylediğim için soruyorum. Evet, evet. Bunu önümüzdeki yıl ortasında ya da yazın yazında ihtimalle. mı beklememiz Büyük ihtimalle çünkü ıı, neticede o yayın biraz da sanatçıların burada yaratacakları güncelerden de e, besleneceği Hı -hı. için... Ee, onun için önce biraz malzeme toplamamız gerekiyor ee, Toplamda 30'a yakın sanatçımız var ee, Onun için aslında iyi bir malzeme toplayacağımıza da inanıyorum Ne güzel, eklemek istediğin bir şey olur mu Tuna? Ee, sanırım yok Sorular çok güzeldi. <gülüyor> sen her şeyi sen de açıkladım çok açıkladım gibi hissediyorum. Tabii ki, tabii <gülüyor> ki açıkladın. Ee, önümüzdeki yıl umarım bu zamanlarda engeç tekrar bir araya gelip bütün bunun sonuçlarını değerlendirme evet. fırsatımız çok, olur. Çok çok isteriz. Ee, senin aynı zamanda yürüttüğün site tezerdeki Türkiye atölyesi için de başarılar diliyoruz. Aleversan oradaydı, değil mi? Evet. Yeni döndü. Evet. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi Canan Yücel Package'ten evet. gidecek ve yakında tekrar bir açık çağrı açacaksınız evet. bununla evet. ilgili. Ee, biz her sene Temmuz-Ağustos aylarında açık çağrısını çıkıyoruz. Yüzün üstünde başvuru alıyoruz ortalama da. Her sene tabii ki değişkenlik Hı -hı. gösteriyor sayımız. Ve ondan sonra da Eylül-Ekim gibi seçici kurulu toplayarak bir sonraki sene gidecek olan dört sanatçıyı bir seferde seçiyoruz. Hatta ikinci aşamaya kalan sanatçıları İKSV'ye davet ediyoruz. Seçici kurulumuzla tanışıyorlar. Biraz ne yapmak istediklerini, pratiklerini anlatıyorlar. Bu da çok daha verimli, güzel sonuç ...çıkmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Okay. Kısacık buradan... E, dediğim gibi duyuralım. Canan Yücel Hı -hı. gidiyor. E, ardından da Reyhan'la 2019 yılını... ...kapatacağız Reyhan Meskçi ile. O zaman Paris'te bir misafir sanatçı programına... ...katılmak istiyorsanız, görsel sanatlar alanında... ...çalışıyorsanız, İKSV'yi takipte olun... ...bugünlerde bir açık çağrı çıkabilirler diye. Çıkabilir. <gülüyor> Tuna çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten sanat... ...gezegenden kültür sanat haberleri... hazırlayan Betuna Çelenk Vakfa. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.